Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli müminler Hadis dersimize kaldığımız yerden bugün de devam ediyoruz. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Riyazu Salihin adlı kitabımızın iyilikte yarışmak babındaki gelen hadisleri aktarmaya çalışacağız. Ardından vakit kalırsa helal kazanıp helal yolda harcamak meselesinde gelen hadislere göz atacağız. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor وَفِي ذَٰلِكَ فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ İşte bunda yarış edenler yarış etsinler. Yani hayırda, ibadette, taatta yarış edenler, yarışanlar bu alanda yarış etsinler. Yarış edilecek hak alan bu alandır. Yarış edilecek gerçek alan hayırda, iyilikte, taatta, ibadette yarışmaktır. Yarış edilecek alan <gülüyor> cennete giden alandır. Yarış edilecek yol cennete giden yoldur. Cennete giden yol üzerinde müminlerin yarış etmesi yüce Rabbimiz tarafından istenmektedir. Cennete kavuşmak isteyenler, Allah'ın rızasına kavuşmak isteyenler, başarılı olmak isteyenler sonunda başarının lezzetini tatmak isteyenler bu yolda yarışsınlar, gayret göstersinler, bu hedefe doğru koşsunlar diyor yüce Rabbimiz. Ve an Sahab ibn Sa'd, Sa'd radıyallahu anhu. Sehad ibn Sa'd Allah ondan razı olsun. Kendisinden gelen rivayete göre Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Otiye bi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir içecek getirildi. Bir bardak, bir çanak, bir kap üzeri içinde bir içecek sunuldu. ve <feyi> minhu ve ondan o önce içti. Ve an yeminihi gulam. Sağ tarafında oturan bir çocuk vardı. Bir genç veya 13-14 yaşlarında, 10 yaşlarında bir çocuk vardı sağ tarafında. Tu'an yesarihi el-eşyaĥu Sol tarafında da yaşlı kimseler vardı sahabeler. Faqala <gülüyor> lil-gulam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa dönerek dedi ki, "Atezenu'li en uğrtya hâolâ. Bana müsaade eder misin? Bu kabı önce biraz yaşlı olanlara verelim. Sol tarafımızdaki. Hak senin, sen sağ taraftasın ve çocuksun. Hak senin. Ancak burada bu bardaktan içmek isteyen daha Yaşlı amcaların var. Dedelerin var. baban yaşında adamlar var. Onlara da verelim. Tabii bir çanak içerisinde bir içecek. Bu şerbettir veya bal şerbetidir. Veya bir meyve suyudur. Olabilir. Buna benzer bir içecek veriliyor. O zamanın meşhur içeceklerinden veya var olan içeceklerinden bir içecek veriliyor. Her kişi Peygamberimiz içtikten sonra o kaptan içmek istiyor. Her kişi. Ve özellikle de Peygamberimiz çanağın hangi tarafına ağzını koyduysa o tarafına koymak istiyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ağzının dudağının değdiği yer benim ağzıma da değsin diye böyle bir gayret içerisindeler. Hani tiksinden falan yok. Şimdi bakıyorsunuz delikanlı annesinin içtiği bardaktan su içmiyor, Babasının su içtiği bardaktan su içmiyor. Bu olur mu ya? Neymiş? Artık onun ağzı değmiş. Ben içmem. Ağzı değse ne olur? Bu nazı pis mi? Öyle şey mi olur? Babası bir bardak sudan bir yudum alsa gidiyorlar o suyu döküyorlar. Neden? Artık oldu. Ne artığı ya? Bunu içeceksin yani. Yani öyle geçici bir hastalık yoksa içeceksin. Bir şey yok onun. Müslümanın artığı temizdir değil mi? Bir sıkıntı yok. Ama maalesef bu zamanımızda öyle bir anlayış gelişti ki aman kimin artığı olursa olsun içilmez. Öyle deniyor. Bu yanlıştır. Müslümanın artığı içilir. Özellikle annenin artığı, babanın artığı niye içilmesin? Aleykümselam. Peygamberimizin sahabesi onun su içtiği kaptan su içmek için gayret sarf ederdi. O yüzden peygamberimiz bu durumu bildiği için dedi ki ey çocuk müsaade edersen şu amcalarına vermek istiyorum öncelikle. Sen de içeceksin ama öncelikle bu amcan içsin. Bu amcaların içsinler. Ancak çocuk çok uyanık. Fekala al gulamu çocuk der ki Vallahi ya Resulullah la usiru Senden olan nasibimi kimseye yedirmem Senden olan nasibimi kimseye kaptırmam Madem ki sen o bardaktan su içtin aynı bardaktan su içme şerefini senin az değdirdiğin yere ağzımı değdirme şerefinden asla ödün vermem. Oradan içeceğim. Der. Der. Fetellehu Resulullah sallallahu aleyhi ve fi fiyyedi. Sağ tarafında duran o çocuğa Peygamberimiz o kabı veriyor. O öyle deyince al buyur iç diyor. Ve o çocuk o şekilde o kaptan su içmek suretiyle o Peygamberimizin artığından içme şerefine Nail oluyor Bugün artık diye Nice nimetler Nice ekmekler Çöpe atılıyor Ekmeğin bir tarafından bir parça kopartılmış diye Komple ekmek atılıyor Yemekler öyle Bir tabaktan Bir kaşık alındı diye Daha o tabaktan yenmiyor Artıktır dökülecek Bunlar hepsi israf Israf bir tabaktan bir kaşık alındı diye o tabak asla dökülmez. Bir parça ekmekten bir lokma alındı diye gerisi çöpe atılmaz. Haramdır, israftır, günahtır. Bir anne, bir baba bir bardaktan bir yurdum su içti diye o geri kalan su çöpe yani atılmaz, dökülmez doğabeyen. O su içilir. Ancak hasta olursa ayrı mesele. Nezledir, griptir, geçici bir hastalık vardır, tamam. Onu karantinaya alırsın, doğru. Ama normal sıhhatli bir insanın artığını içmekte, yemekte hiçbir sakınca yoktur. Önceden bizler sofranın ortasına konur bir çanak, herkes o çanaktan yedir. Ne vardı yani, öyle yetiştik. Çanağa koyarsın, çorba çanağını ortaya. On kişi oturur, çal kaşık yersin. Aynı çanaktan yersin. Ama şimdi yok. Olmadı. Herkese ayrı tabak. O bir kaşık aldı beğenmedi çöpe. Öbür bir kaşık aldı beğenmedi çöpe. Bunlar yanlış şeyler, israf şeyler. İkinci hadis-i şerife geçelim değerli kardeşlerim. وَعَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّب۪ي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ Ebu Hurayra'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş olduğu hadiste şöyle buyuruyor. Beyna Eyyub aleyhisselam yıgtıslu uryanan. Bir gün Eyyub aleyhisselam çıplak bir vaziyette yıkanıyordu. Eyyub Aleyhisselam, peygamber. Fekarra aleyhi rıclun rıclü ceradin min Altın renkli çekirgeler onun üzerine üşüştüler. O banyo yaparken. Altın renkli çekirgeler. Değerli çekirge. Çekirge yenir yani. Şimdi. Bunu sahabede de yemiştir. Çölde yaşayanlar Çekirge yerler. Çünkü önemli bir besin maddesi. Çölde yaşayanın başka hani ormanda bulacağı av malzemesi yok çölde yani. Ne yani var? Kertenkeleye benzeyen daplar var. Onlar yerler. Çekirge yerler. Buna benzer şeyler. Yemek zorundasınız. Şimdi bizim komandolar gibi dağ salarsın ne bulursa yer. Aç o şekilde bunu da yani asker zor zamanda kendisini nasıl besleyecek bunu öğrensin diye bunlar yapılıyor. Ama önceden bunlar hayatın olmazsa olmaz şeyleriydi. Yani çekirge, o benzeyen o dab veya daba dediğimiz şeyler bunlar rahatlıkla yeniyor. Hala da yenir yani. Sorun yok. Feca'ale Eyyubu yüzü fi teker teker bunları toplayıp elbisesinin içine atmaya başladı. Fenadahu rabbuhu azza ve Cell. Rabbi azza ve cel'le ona nida da bulundu bunu görünce. Ya Eyub, ey Eyub. Elm ekn aghnaytuka amma tara. Şu görmüş olduğun çekirgeleri toplamaktan seni men edecek kadar sana başka nimetler vermedim mi ki? Sen bundan müstanen iyi değil misin? Sen buna kadar kaldın mı? Ben sana nimetler verdim. Ama sen çekirge topluyorsun. Buna kaldın mı sen? Deyince gale cevaben Eyyub aleyhisselam buyurdu ki Bela bilakis ya Rabbi verdin Benim buna ihtiyacım yok Bana çok nimetler verdin Ve izzetüke Senin izzetin Övülmeye layıktır Velakin Lâ gînen an Bereketik Senin vermiş Olduğun Bereketten müstahni olamam uzak olamam diye topladın ey Allah'ım senin bana göndermiş olduğun bereketten müstahni olmayayım diye e, topladın yani çekirgeler üzerine hücum edince onları toparlıyor ben bunları toplamayayım boşver benim evde yiyeceğim içeceğim var demiş olmak bana yakışmazdı Madem ki bu nimetleri bana gönderdin Ben de bunları toplayayım dedim Önüme gelmiş bir nimet Altın renkli çekirgeler Kıymetli çekirgeler Lezzetli çekirgeler Topladım diyor Bu hadis-i şerifte Buhari tarafından divay ediliyor değerli kardeşlerim Buradan ne anlayacağız bu hadis-i şeriften Bir kere Bir Müslüman Önüne bir nimet gelirse o nimetten müstahni olmasın. O nimeti alsın, yesin, yemiyorsa bir fakire versin. Müstahni olmasın o nimetten. Bir de hiçbir zaman ben buna mı kaldım ya, ben bunu mu yiyeceğim ya demesin. Allah'ın nimetinden mustani olunmaz. Evde hanım yemek yaptı diyelim ki kapuskadır, pırasadır, şimdi bazıları sevmez. Ya bunu mu yaptın hanım? Allah Allah! Başka bir şey mi bulamadın da bunu yaptın? Demeyecek. Ne diyecek? Rabbimin vermiş olduğu nimete şükürler olsun diyecek. Ve onu yiyecek. Hanımına da teşekkür edecek. Allah'a da şükür edecek. Ki hakiki bir mümin olsun. Şükreden bir mümin olsun. Allah'ın yaratmış olduğu herhangi bir nimete karşı burnunu bükmesin. Şükürle karşılasın. Münkürlükle karşılamasın. Müslüman budur. Çekirge dahi olsa burnunu bükmeyeceksin. Bak Eyüp Aleyhisselam Ya Rabbi sen bana diyorsun çekirgeye mi kaldın ey Eyüp, ben sana daha zenginlikler vermedim mi diye nidada bulununca Ey Rabbim senin hiçbir nimetinden mustagni olamayacağımı uzak kalamayacağımı onu beğenmemezlik gibi bir durmak düşmeyeceğimi göstermek istedim de o yüzden o altın renkli çekirgeleri toplayıp elbiseme koydum yemek üzere demek ki Eyüp Aleyhisselam'ın bu hareketinde bize çok büyük örnekler var hiçbir bir nimeti küçümsemeyeceğiz, azımsamayacağız. Allah'ın vermiş olduğu her nimet değerlidir, şükre şayandır, şükürle karşılanmalıdır ve ondan istifade edilmelidir. Eğer ihtiyacın yoksa, ihtiyacı olana vermen senin için bir sadaka olacaktır ve bu güzelliklerden uzak kalmamak lazımdır. Helal kazanıp helal yolda harcamak babına gelelim ezan okunuyor ama belki o babda İmam Nebevi'nin zikretmiş olduğu babın başındaki hadisleri, ayetleri belki alabiliriz ezanın sonuna kadar. Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim fe emmâ men a'tâ ve ve saddaka bil husnâ fesen yüsrehu liyusrâ Kim ki elinde bulunandan verir ve Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınır. Allah'a yakın olmak için gayret sarf eder. Allah'tan hakkıyla korkar. Ona hakkıyla saygıda bulunur. Onu hakkıyla severse bil بِالْحُسْنَىٰ Onun vermiş olduğu güzel nimetlerden sadaka olarak dağıtırsa فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ Biz onu cennete giden yolda muvaffak kılarız. Yolunu kolaylaştırırız. İyi amelleri ona kolaylaştırırız. Kötü amellerden onu sakındırırız. Şimdi bazı insanlar camiye seve seve gelir. Kalbinde bir heyecan var. Ezan ne zaman okunacak da camiye gideceğim? Şöyle Rabbimin huzurunda duracağım. Kıyamda duracağım. Rabbimi zikredeceğim. Sonra namazın bittikten sonra elimi açıp ihtiyacımı ona arz edeceğim ondan cennetini isteyeceğim, ondan sağlık, sıhhat, afiyet isteyeceğim, ümmeti Muhammed için selamet isteyeceğim diye bekler, kalbi kıpır kıpır heyecan dolu bir şekilde camiye gelir. Geldiği zaman da mutludur, mutludur, çıkmak istemez. İşte buna cami yolu kolaylaştırılmıştır Allah kalbine, aşk vermiştir, sevgi vermiştir, yolunu kolaylaştırmıştır. Ayakları kendi gidiyor. Ayakları kendi gid gidiyor. Kalbi orada atıyor. Bak kolaylaştırmış. Bu bir nimet ya. Bunu herkes hak etmiyor ha. Ama kim Allah'tan sakınırsa, kim Allah'ın nimetlerine kavuşmak dileğiyle, arzusuyla yaşarsa Allah ona bu nimeti bahşediyor. Ona diyor hayır yolunu, cennet yolunu, rıza yolunu kolaylaştırırız diyor. O yüzden tıpış tıpış gelir. Seve seve gelir. Aaa. Bakınız. Devam ediyor ayet-i kerime. Ve seyücen nebuhel Evet. Bu takvalı olanlar, takvalı olanlar, en az takvaya sahip olanlar, kalbinde en az takvaya sahip olanlar cehennemin narından sakınırlar. Şimdi Keşşaf da zamahşeri diyor ki, o el yani hiç bir şey söylüyor. Takvalı olanlar zaten diyor cehennemden sakınır. Burada olsa olsa Kalbinde en ufak takva alameti olanların da cehennemden sakınacağı vurgulanmaktadır diyor. Kalbinde en ufak takva alameti, en ufak takva alameti bulunan da cehennemin ateşinden narından sakınır diyor. Elledi yutime lahu yetezekka. O kişi ki malını zekat olarak, sadaka olarak verir, infak eder. Niçin? Allah rızası için. Cennete kavuşmak için. وَمَا لِأَحَدٍ عَنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى Allah katında bir belli bir nimetten mükafatlanan bir kimse yoktur ki o kimse devam ediyor. اِلَّ ابْتِغَى وَجْهِ رَبِّهِ Allah'ın rızası için bu işi yapandan hariç. Yani Allah rızasını güden bir insan mükafat görecektir. Allah rızasını gütmeyen bir insan yapmış olduğu iş ne olursa olsun mükafatı yok. Çünkü amellerde ihlas, Allah rızası için yapılma şartı var. Bir de mütabaa dediğimiz sünnete uygunluk şartı var. Demek ki değerli kardeşlerim müsaadenizle ayetin bitireyim. وَلَسَوْفَ يَرْضَى O kişi, böyle davranan kişi razı olacaktır sonunda. Cennetin nimetlerine kavuşmak suretiyle, Allah'ın rızasına kavuşmak suretiyle razı olanlardan olacaktır. Cennete girenlerden olacaktır. Bu konuda inşallah gelecek dersimizde diğer hadislere, bu ayetler de bunlar. Bu babla ilgili hadisleri de aktarmaya çalışacağız inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Allah duyduklarımızı da amel etmeyi nasip etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha.